Allah rızası için kesilen bir hayvanın etini o hayvanı kesen kişi yiyebilir mi demişler. Allah rızası için kesiyorsa yani bir nezir olmadığı sürece bir şükür kurbanıysa Allah için o şükür kurbanından, kestiği şükür kurbanından kişinin yemesinde bir sakınca yok. Mesela akika kurbanı yiyebilir. O da Hiye kurbanı. Kurban bayramında Kesir. Kurban bayramına sağlıkla erişen bir kimsede imkanı varsa kurban keser. Bundan kendisi de yiyebilir. Aile iyi halde yiyebilir. Ki bizim bütün ibadetlerimizdeki niyetimiz nedir? Allah'ın Allah azasıdır. Nezir değilse yiyebilir. Yani i̇nşallah Allah için kesiyor. Ve bu herhalde şükür kurbanı diye anlıyoruz biz bunu. Şükür kurbanından kişi kendisi yiyebilir.